Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygini Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız İyi akşamlar sevgili Laflaycaz dinleyicileri Bu sezonun son programının kaydına başlamak üzereyiz dostum Ortam e, Ahmet Görsef e, ve bu akşam e, yine çok kıymetli bir korum, konuğumuz var. Jambora Genç. E, müzik dünyası ile ilgili e, hoş bir sohbet yapacağız ama tabii ki e, müzik dünyasına girmeden önce Jambora'nın e, evveliyatı da var. Onları da dinleyeceğiz. Önce bir eğitimden başlayacağız evet, her, her zaman yaptığımız gibi. gibi. Peki Can Boru hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. E, 75 Ankara doğumuyla başlıyor evet. her şey hı hı. E, sonrasını birazcık senden dinleyelim. 75 Ankara doğumuyla başlıyor işte ilk orta lise orada devam ediyor. Ben işte e, yani müzik olayı aslında 4-5 yaşında başladı bir şekilde piyano dersiyle. Ama hiç aklımda müzisyen olmak yoktu bir şekilde fiziğe çok ilgin vardı. Liseden sonra OTTÜ fizik bölümünü kazandım fakat orada okurken bunun bir aslında hobisel bir ilgi olduğunu anladım hani <gülüyor> bir meslekten ziyade. Dolayısıyla tekrar sınava girdim ve Yıldız Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini kazandım. Orada devam ettim eğitimime ve orayı bitirdim. İstanbul'a gelince aslında müzikle olan ilgim alakam daha da fazla artmaya başladı. Yani hali hazırda şarkı söylüyordum zaten. Ee, ama birkaç tane koro'ya katıldım. Orada performanslarımız oldu. Oradaki müzisyen arkadaşlarımdan iyi e, feedbackler aldım. Yani hani bu işin üzerine gidebilirsin eğer istiyorsan. E, i̇yi bir solist olabilirsin. İşte eğitim yolları şunlardır falan diye. Ben bir soru soracağım Bir parantez açacağım orada. Şimdi e, Yıldız Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinden sonra. Hiç mesleğinle alakalı Yok, hiçbir bir şey, şey, yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Yani şöyle Diploma bir şey var. Diploma cepte. Diploma cepte evet. O öyle kaldı. Yadık subay askerlik. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet. üniversite okurken müzisyen diye kayacağım diye bir düşüncem yoktu diye anlıyorum. Yani şöyle oldu aslında işte bilgisayar mühendisliğine girdikten böyle bir, bir sene bir buçuk sene sonra e, ben şeyi kazandım. E, yarı zamanlı konservatuarı. İşte, e, e, evet ona e, da e, gelmek istiyorum. O koro koro şarkçılığı bölümüne İstanbul'da evet, İstanbul Üniversitesi Devleti Konservatuarı'nın. O şekilde bir eğitim durumu başladı yani. Bir yandan okula giderken bir yandan ses eğitimi başladı. Ben burada şeyi anladım ya. Şimdi gençler giriyorlar üniversiteye kazanamıyorlar. Oraya giriyor kazanamıyor. Sınava giriyor kazanamıyor. Adam bütün girdiği sınavları kazanınca başkalarına yer kalmaz. <gülüyor> Senin yüzünden falan. <gülüyor> <gülüyor> evet abi. Çok, çok gerişken yetiş. <gülüyor> yani orayı bitirip oraya girip kazanıp oraya falan adamlar bir sürü adama çıktı kalmaya başladı. <gülüyor> doğru. Doğru. <evet. gülüyor> <gülüyor> ee, ama bilgisayar mühendisliği de bitiyor orayı <gülüyor> evet. mezun olduktan sonra artık hiç Ahmet'in söylediği gibi o işi yapmadın tamamen müzik şu, şu, dünyasını atırdım. Şöyle, şöyle bir oldu durumum yani işte bilgisayar mühendisliği okurken zaten ben sahneye çıkmaya başladım yani profesyonel evet. anlamda çalışmaya başladım. Ee, işte birkaç tane projede, işte müzikallerde rol almaya başladım. Bunlar hep tabii bir takım tanışıklıklar sayesinde oluyor. Yani birileriyle tanışması mesela atıyorum Pentagram'ın solisti olan Murat İlkan benim hocalarımdan biriydi, şan hocalarımdan biri. Onun vasıtasıyla bir bar grubuna girdim. O bar grubu da Şebnem Ferah'ın ekibiydi mesela, işte davulcusu, basçısı falan. Dolayısıyla iyi yerlerde çıkabilme şansı oldu. Ve nerede çıktın hatırlıyor musun? İlk aslında Kemancı'da Kemancı direkt evet, çıktık. Yani. Sonra Hayal Kahvesi'nde 6-7 sene çıktık. O, yani o öyle bir sahne durumu olunca işte her hafta bir program o bir okul gibi oluyor ve çok iyi kondisyon kazandırıyor size. Bir evet. İşi biraz orada öğreniyorsunuz zaten. Evet. Peki Can bir şey soracağım. Aa, Ankara'da kalsaydın bu yollar bu kadar açılmayacak. Yok hiç, hiç, hiç zannetmiyorum. Mümkün değil yani. Ben çok Ankara'nın nesini severim biliyor musun? <gülüyor> İstanbul neslin. <İstanbul'da dönüşü>. <gülüyor> <ölmesinim. gülüyor> <gülüyor> ya o, o da ilginç bir şey aslında. Ben işte yıllarca Ankara'da yaşadım. İstanbul'a geldikten sonra gerçekten hiç özledim diyemem yani hiç aklıma bile gelmiyor Ankara artık. Hmm. Ee, öyle bir hissiyatı artık var. İstanbul'u da evet evet. evet. Ee, şimdi bu arada bir de Bilgi Üniversitesi müzik bölümü var ama onu ha. ayrıca konuşmak lazım tamam. <gülüyor> çünkü ya orası enteresan bir okul. Maalesef çok. Eski performansı ile devam etmiyor diye evet, biliyorum evet, ama ha. hani çok da kıymetli insanlar yetişti, hı -hı, çok da güzel hı -hı. işler yapıldı. Ee, ona ayrıca gelelim. Ne yapalım bir müzik bir, arası, müzik arası verelim. Ee, What's New gelsin? Gelsin. Evet ilk parçamız Naima Gaberdan Hep birlikte dinleyelim. Hoş gelsin. meet, what's new, how did that romance come through, no, we haven't met since But it's nice to see you again. İyi akşamlar laflıcağız dinleyicileri. Ee, bu gecenin konuğu Can Bora Genç, Atilla Aygin'in bütün organizasyon ve bilgisayarda. Ben Ahmet Görsev, gecenin mahkem kesicisi. <gülüyor> evet, ee, şimdi e, bu programı izleyen yakın dostlarımızdan arada hep şey geliyor. Ya nasıl bir ayar yapıyorsunuz da hepinizin sesi çok güzel geliyor diyor ama hiçbir ayar yapmadan. Bu akşamki misafirimizin. Evet, evet zaten... E, Onun sesini ben bozmaya çalışıyorum ama <gülüyor> onu, onu beceremedik. Arada bizimki bozulmasın. <gülüyor> İstanbul Üniversitesi, Hı -hı. E, Koro şarkıcılığı, arkasından vokal koçluğu falan diye Hı -hı. giden böyle bir serüvenimiz var. Evet. Buradan yani... bir göğüs istobuyla topusuna atardık. <gülüyor> ee, serüven aslında ilk başta tabii ki bolca sahneye çıkarak oldu. İstanbul Devlet Konservatuarında tabi opera üzerine yani klasik müzik üzerine bir eğitim var. Onun bana çok fazla yararı oldu ama ben hani opera dinlemeyi izlemeyi seven birisiyim ama hiçbir zaman operacı olmayı düşünmedim yani o stilde sürekli şarkı söylemeyi düşünmedim. O dönemde bir yandan işte demin söylemiştim size arada işte Pentagram solisti Murat İlkan'la çalıştık daha çok rock üzerine. E, müzikaller başladı orada zaten hani çok değişik tarzda müzikallerde rol alınca farklı stillerde söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu farklı stiller işte sahne tecrübesi bir yandan klasik eğitim beni yavaş yavaş bu bildiklerimi ve tecrübelerimi paylaşma yoluna götürdü çünkü öğretmeyi ve paylaşmayı gene olarak içgüdüsel olarak seven biriyim. Dolayısıyla bu vokal koçluk serüveni başladı. gene olarak yani buna devam ediyorum hala. Yaklaşık kaç sene oldu? Herhalde 15 senedir falan yapıyorum çeşitli yerlerde bazen özel olarak. Ya bu böyle bir merkezim veya bir eğitim merkezim mi var yoksa okulda De değil, değil yani konservatuvarda? Yok yok hayır. Ee, konservatuvarda vermiyorum. Şu anda vocal koçlukla ilgili çalıştığım bir, birkaç bir tane aslında özel okul var. Bir yandan Doğuş Üniversitesi tiyatro bölümünde öğretim görevlisiyim. Orada şan dersi veriyorum yine vokal koçluk diyebiliriz. Koç i̇şte Üniversitesi'nde çalışıyorum orada da aynı şekilde. Dolayısıyla hayatımın bir parçası oldu. Çok da severek yaptığım bir iş gerçekten. Keyifli bir iş evet. Ee, peki biraz önce demin bahsetmiştik bu Bilgi üniversitesi'deki eğitimden. İstersen evet. birazcık ondan bahset. Çünkü o orası döneminin ötesinde bir yer. Gibi. Ben hep <gülüyor> algılamıştım orayı. Hani birkaç oradan mezunu da tanıyorum. Hocalardan da birkaç tanıdığım var. Maalesef çok devam edemedi veya devam ettiyse de farklı bir <gülüyor> yöne evrildi <gülüyor> diye düşünüyorum. Evet. Ne, ne diyorsun? Ee, şöyle bir hikayesi var. Hem Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümünün hem de benim hayatımda da şöyle bir hikayesi var aslında. Sizin o bahsettiğiniz iyi dönem e, Caz Performans evet. Bölümünün açık olduğu dönemler. O dönemde ben, ben de bilgisayar mühendisliğini okurken e, bir caz piyanisti arkadaşım vasıtasıyla oradaki tüm müzisyenlerle tanışma imkanı buldum aslında. Yani oranın hemen hemen tüm mezunları benim müzisyen olarak ya da sosyal hayatta arkadaşlarım e, oldular. E, bu bana tabii ki çok büyük bir güç var. Öyle bir çevreniz olunca e, sürekli müzikle e, haşır neşir oluyorsunuz. E, vizyonunuz gelişiyor, işte müzik konuşuluyor. Gerçekten e, çok değerli hocaların e, olduğu, çok e, değerli öğrencilerin, çok yetenekli, çok kapasiteli öğrencilerin olduğu bir dönem yaşadı. Şu anda aslında Türkiye'de caz e, ve hani hibrit caz başka evet, evet, tarzlarla da çok mix. Tabi tabi Tabii tabii. Yani. Bütü, hemen hemen bütün herkes oradan mezun. Daha sonra Yıldız da açıldı. Oradan da arkadaşlarımız var tabii ki. Ee, daha sonra performans bölümü bir şekilde kapanmış. Ee, benim girdiğim dönem bu kapanmadan bir 5-6 sene sonra oldu. Ee, o zaman da şu anda da zaten bölümün bölüm başkanı olan sevgili hocam. işte Profesör Tolga Tüzün'ün hep bölüm başkanlığını yaptı. Ve kompozisyon ve ses mühendisliği üzerine iyi bir eğitimi var şu anda. Ee, devam ediyor. Devam o, o ediyor, oluyor. evet evet. Ben çok yararlandım. Çok orada değerli hocalar var. Yani işte teori anlamında, kompozisyonel anlamda, ses mühendisliği anlamında ciddi bir eğitim. Can yaklaşık kaç öğrenci burada bu eğitimi aldı? Girdiğiniz zaman, sonra okul bittiği zaman kaç öğrenci profesyonel hayatta buna devam etti? Şöyle biz. Girdiğimizde... Yani oran nedir yaklaşık diye? Yani kesin bir şey söylemem çok doğru olmasa herkes takip edemiyorum tabii ki. Hı hı. E ama genel olarak e, yani Bilgi Üniversitesi'nden mezun olan arkadaşlarımız gördüğüm kadarıyla yani yüzde yetmişi sekseni devam etmeye çalışıyor. Hani ileride ne olur bilmiyorum. Ben çünkü okula girdiğimde farklı bir şekilde girmiştim. Yani yaşım büyüktü. Zaten müziğin içindeydim. Ben zaten müzik yapıyordum ve okula girdim. Ama diğer arkadaşlarım işte okula girdiler ve sonradan sektöre e, adını, yöneldiler ya da yönelmeye çalışıyorlar. Ee, bir kısmı yüksek lisans akademik e, kariyerine devam ediyor. İşte bir kısmı işte bu ses olaylarında yani ses mühendisliği olaylarında çalışıyor. Ama e, oran fena değil. Yani %70, %80 diyebilirim. Evet, çünkü bunların... E... Yani müzikle uğraşan, sanatla uğraşan insanların yaşamda, hayatta kalmaları için başka şansları yok. Tabii. Oturup ticaret yapamaz. Tabii, tabii. Parayı da tabii, bu uğraşamaz öyle. yani. Çünkü e, bu tip okullarda mezun olanların illaki meslekleriyle e, haşır neşir olmaları ve oradan da yaşamlarını sürdürelim. E, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. E, Peki, şunu hep merak ederim. yani Türkiye'deki bu müzik eğitimi... O, o, yani bana yani çok da bildiğim bir konu değil açıkçası Hı -hı. ama olması gerektiği yerde değil gibi hissediyorum. Yani hani konservatuar Hı -hı. eğitimini falan Hı -hı. dışarıda bırakarak daha Hı -hı. böyle birazcık modern e, kısmı işte teknoloji kısmı olsun, modern kısmı olsun. Ee, şöyle bir durum var yani genel zaten e, anlayış ve sistem olarak yani Türkiye'de eğitim sistemi zaten derdi bir ki. kere. O, hani o çatı Hı -hı. altında e, müzik eğitiminin e, büyük dertleri var. Bir kere e, opsiyon çok az. Yani, yani modern anlamda hani diyelim ki bir enstrüman çalacaksınız. İşte 6-7 yaşlarında konservatöre girdiniz. Oraya girdiniz mi bir janranın yani bir stilin eğitimini alıyorsunuz sürekli olarak. Yani klasik diye gitmek durumunda. Ama bilemezsiniz yani 15, 16, 17 yaşında belki caz Başka yapmak şey isteyeceksin, pop yapmak tabii. isteyeceksin ya da rock yapmak isteyeceksin. Dolayısıyla bu shift, hani bu e, değişimler çok kolay olamıyor. E, ve dediğim gibi çok fazla alternatif de yok. Yani caz eğitimi veren birkaç tane okul var. Yine klasik adına e, sayabileceğimiz okullar var. E, Pedagojik anlamda e, eğitim veren üniversitelerin genel programları ve genel düzeyinde dertler var. Genel olarak çok iyi değil. Yani bu, bu biraz hem dediğim gibi biraz kültür politikasıyla da alakalı. Biraz altyapıyla alakalı. Eğitim olarak biraz kişinin, yani her zaman öyle gerçi kendisine kalıyor ama burada iyice, Evet, ee, evet. Yani bize alaylılık sanki böyle biraz daha alaylı olup çok da daha... çok da başarılı olan tabi tabi tabi canım ya zaten ensrüman enstrüman çalma dediğimiz zaman e, o, o, o işe belki hani dediğiniz gibi babadan ya da bir şekilde çevreden öğrenmiş. Ee, ...insanların çok daha başarılı olduğunu, çok daha iyi duyduklarını, çok daha iyi hissettiklerini bazı... O da doğru, bazı... Tabii, belki belli kalıplara girmedikleri tabii, tabii. için. Evet, evet. Belki de, evet, ee, evet orası e... belli kalıplara soktuğu için... Evet işte, evet. Yani müzik eğitimi, eğitimi alan iyi müzisyendir diye bir şey yok. Benim bu tanı takak, tanıdığım tabii. çok insan var. Yani hakikaten oturup iki kelime konuşamıyorsunuz müzik hakkında. Şimdi bu <gülüyor> müzik tarafından bakınca böyle... Resim tarafından, heykel tarafından bakınca da çok farklı sonuçlar çıkmıyor. Tabi tabi. Akademide de biz aynı şeylerden şikayet ediyorduk. Hı. Alıyorlar orada, formatlıyorlar, evet. e belli kalıpta insanlar evet. çıkmaya başlıyor evet, ve evet. böylece ne? Yaratıcılık yok olmaya başlıyor evet, kesinlikle. Şey. Maalesef evet. Hadi bir parça arası verelim. Verelim mi? evet. Avishay Cohen ve Jonathan Avishay'den gelsin. Sördük İlkili. gelsin. Sördük. Steve Wonder bestesi. Eyvallah. Tekrar hoş geldiniz sevgili Laflayacağız dinleyicileri. Bu akşamki konuğumuz sevgili Can Bora Genç. E, müzik konusunda e, güzel bir sohbet yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ilk başlarda, ilk sorularda eğitim hayatını ve okulları e, geride bıraktık. Birazcık müzikal kariyer kariyere geçişi. Konuşmak istiyoruz. Bir hani bir jingle tarafı var bir reklam seslendirme Hı -hı. var. Tabii ki sahne evet. hayatı apayrı Hı -hı. Bir, bir boyut. İstersen birazcık oralardan bahsedelim. Tamam. Yani e, sahneyle başlayayım aslında. Bir çok uzun zaman yani bir 10-15 sene tamamen sahne hayatım oldu çeşitli şekillerde e, ve müzikallerde de rol aldım ya da sahne aldım diyeyim. E, en son işte Kurtulan Express. Solistliğini yaptım 3-4 sene. Ee, o sırada tabii ki e, yine bir takım tanıştıklarla e, bazı yeni e, sektörlere e, katılma imkanı buldum. E, jingle solistliği, jingle vokalistliği yani reklam e, filmlerinin içindeki şarkıları seslendirme e, durumu bunlardan biri. E, Bu nasıl bir şey? Heyecan verici bir şey. Çok çok keyifli Hı -hı. aslında. Yani çünkü e, sektör aşırı büyük değil. Ee, yani işte çalışan şirketler bununla ilgilenen jingle şirketleri ee, ve bir şekilde sesiniz bu anlamda e, tutulan bir ses, istenilen bir vokal olduğunuz zaman e, farklı farklı şirketlerde de çalışabiliyorsunuz. Ve böyle bir başka bir arkadaş grubunuz oluyor gerçekten. <gülüyor> arkadaş gibi olunuyor. Benim hiç böyle bir arkadaş grubum olamayacak. Senin sesin de güzel anlıyor. Hayır abi ben de öyle vokal mokal falan. Vokalsiz bir durum varsa. Ahkem sizde bir <gülüşmeler>. şim şim şim şim sizleri, durum ajans varsa... sahibi durumu Her belki şansım. olursunuz. O zaman daha da iyi olur. <gülüşmeler> <gülüşmeler> Güzel. <gülüyor> yani benim gözümde olmayan dolarları gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Oralar daha keyiflidir. Canbar'ı bir elinden tutarsın <gülüyor> Ahmet abi, <abinin. gülüyor> Dolayısıyla e, yani o o, o o da aslında hem, hem müzisyenlik anlamında hem performans anlamında çok kolay olmayan bir iş. Yani gidiyorsunuz hiç bilmediğiniz bir parça, hiç bilmediğiniz sözler, hiç bilmediğiniz bir film, konsept yani e, o anda size verilen bir takım direktifler ve çok kısa zamanda bunu halletmeniz bekleniyor. Yani Zaman o... niye kısa? İşte yetiştirmek durumundalar. Ha, yani hı, hızlı hı, bir hı, hı. devinim var orada. Yani öyle oturayım mı? iki saat bir çalışayım. Ondan sonra bir söyleyeyim. a olmadı bir daha yapayım falan. Öyle bir şey yok. yok. Tık tık tık hı. gitmek durumunda. E, dolayısıyla hem algıyı zorlayan hem açan e, aslında bayağı ciddi de kondisyon sağlayan bir iş. Fakat Bence bunun ta altyapısında oddü fizik bile yatıyordur. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ee, dolay dolayısıyla e, şey de var yani hani sesinizin iyi olması genel olarak. yani Ben sahnede iyi söylüyorum ya da kayıtta iyi söylüyorum. Dolayısıyla jingle solistliği yapabilirim e, diyemiyorsunuz diye direkt olarak. E, oradaki bir takım e, yani sektörün o, o işin kendi değişkenleri var. E, onları Yaratmanız, yürütmeniz gerekiyor solist olarak aslında. Şöyle söyleyebiliriz bunu bence. Daha açıklayalım, bir alttazı geçin. <gülüyor> Sadece sesin olması değil, de zekanın da çok peşinde koşması gerekiyor herhalde. <gülüyor> yani evet, Bununla evet kalın. belki e, algı Bununla olarak e, açık olması gerekiyor. Teknik olarak yani sesinizde yaratacağınız o duyguyu e, ya da o koşulu yaratabileceğiniz bir takım teknik bilgilere de sahip olmanız lazım. Yani mesela ses range'inin geniş olması. Hmm güzel bir özellik oluyor. Tabii, Biz yani. genel olarak range'e çok takılmayız. Hani. Bir oktav evet. range'in olsun, sesin güzelse güzel olsun, iyi yorumluyorsan evet. tamamdır yani. Ama burada mesela üç oktav ayrı ayrı ses çıkarabilmek çok büyük bir avantaj tamam. olabiliyor. Evet. Doğru. Doğru. Güzel. Yani üç kişi yan yana gelsin, herkes ayrı oktavdan ses çıkarsın olmuyor burada. Yok, evet. Benim kayıtlarda ben erkekleri <gülüyor> genelde böyle üç... Üç şey yapabiliyorum yani. Dubleyebiliyorum işte. Bir alttan bir üstten. <gülüyor> <Süper>. <gülüyor> Bazen yorucu oluyor ama. Süper. Peki... E, ...yoğun bir sahne hayatın var. Hani en azından bu pandemiye kadar öyleydi. E, Atilla ben bir şey soracağım sor. arada. Bu soruyu Hı -hı. unuturum sonra biliyorsun. Evet. Ben. Bunun evde bir çalışması, bir ön çalışması... ...kendi kendine böyle bu... Bunların... Jingle için mi? Jingle'lar için genelde. Jingle yani. için yani bir abi. ön çalışma yok. yani. Yok. Oraya gittin ne geldi? Evet. Gitti. Yani hiçbir şey bilmeden gidiyorsunuz zaten. Yani Abi anladım. bir iş var uygun musun? Peki Bu... o jingle işinde yani tamamen müzik sana mı ait oluyor? Hayır. Yoksa hani bir yani or şöyle, ortada bir müzik var? E, yani olay şöyle. Ajans bir müşteriyle bir bağlantı kuruyor. Ajans genel olarak her şeyi ayarlıyor. İşte bir müziği de onlar seçiyorlar. Yani orijinal bir beste mi olacak? Hı. Yoksa bir cover e, mı olacak? hani Daha önce yapılmış ama bir şekilde o reklamı... Reklama şansı. Evet evet. Dolayısıyla e, bunun müzik işini e, bir jingle şirketine e, şey yapıyor, tahsis ediyor. E, sonra bunun aranjesi yapılıyor ve solist çağırılıyor. Abi işte sözlerimiz şu, şunu söylüyoruz, melodimiz bu, işte back vokallerimiz varsa şunlar, şunlar, şunlar, şunlar falan deyip direk giriyoruz yani ama ben hiç hatırlamıyorum böyle abi bak şöyle bir iş var bunu bir önceden dinle, çalış, gel falan. Hiç öyle, yok, yok. çok öyle az oldu şey yani. Yok şey de yok o zaman. Yani hani bizim böyle bir atıyorum reklam kampanyamız var veya bir şey var. Hani bu al bunun bütün müziği sen yap diye yok, bir şey ben yok. ben müzik yapımı hmm. yani içinde bir, yok. Bir, yok, bir yok. este var, bir seslendirme var. Tabii tabii aynen. Bu yurt dışında da böyle? Yurt dışında e, benim hep kriterlerim. olan şey söylenen reklam müziği az Avrupa'da. Amerika'da var bildiğim evet. kadarıyla. Ama Avrupa'da genelde böyle eee hani light motif dediğimiz klasik müzikte ya da işte sonik imza Hı. dediğimiz şey üzerine çalışıyorlar aslında. Yani bir müzik yapılıyor, bir sonik imza. Çok fazla böyle e, sözle anlatılan şeyler olmuyor diye biliyorum. Anladım. Ee, ne yapalım? Bir, bir parça arası verelim. Ee, ben kimden geleceğini söyleyeyim sana. Söyle. Parça. Bill Frizzer. Petra Hayden. Evet, Charlie Hayden'ın kızı e, vokallerde. On the Street Where You Live. Hep birlikte dinliyoruz. I have... Akşamlar laflecez dinleyicileri sevgili dostum ortağım Atilla Aygün'ün Ben Ahmet Görsév, Canbora Genç bu akşamki misafirimiz ee, bayağı e, gündüz vakti yapıyoruz bu kaydı pandemiden dolayı ve evde yapıyoruz ee, dışarısı bayağı sıcak evin içi de çatı katı olduğu için benim bayağı sıcak dolayısıyla e, bilgisayar da Atilla misafirimiz cambora klimada da sinemaygının var. <gülüyor> Biz devamlı ona klimayı aç kapattıyoruz arada. <gülüyor> ee, Klimada sinema iğnenin ama sahnede de cam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. evet sahne hayatı e, nasıl gidecek ve sahne hayatından da arkasından piyano ve gitar eşliğinde <gülüyor> bir takım enstrümantel işlerimiz var. Rüzgar oradan etsin. Bakalım. Tamam. Ee, ben aslında e, daha önce söylemiştim işte bir üç dört sene Kurtalan Express'te çalıştım. Daha sonra yollarımız ayrıldı. E, o dönemde bir karar vermiştim yani e, evet müzisyenim müzikle sanatla ilgilenmek istiyorum e, sahneyi çok seviyorum asıl işim performans yapmak ama yan e, işleri de yapabiliyorum işte hocalık gibi başka şeyler gibi e, şunu daha uygun gördüm kendi adıma Türkiye'deki müzik sektörünü de iyice tanıyınca e, ben dedim ki hani sahneyi ben hayatımda üçüncü dördüncü sıraya koyayım artık e, ...başka bir düzenek yaratayım ve o düzenek çok iyi bir düzeye geldiği zaman sahne bunun artısı olur, daha keyifli olur. En azından bazı şeylere hayır deme lüksüm olur diye düşünmüştüm. Dolayısıyla Kurtan Express'ten sonra bir süre çok aşırı fazla sahne yapmadım. Ama yavaş yavaş işte bir takım böyle ufak jazz projelerinde... Ee, bir takım ufak projelerde e, yine söylemeye başlamıştım pandemiden önce. E, pandemi tabii ki e, hepimizin hayatını çok fazla etkiledi. Negatif bir şekilde müzisyenleri zaten. En çok da müzisyenler. E, evet. Yani sahne yapılmıyor bir buçuk senedir doğru dürüst. E, bu, bundan sonra nasıl devam edecek? O yer aldığım ufak projeler devam edecek. E, belki eğer mümkün olursa kendi parçalarım üzerine biraz çalışıp, şu anda biliyorsunuz hani parça çıkarmak falan daha kolaylaştı. Doğru evet. Bunlar üzerine bir takım şeyler olabilir. Aslında pandemi biraz daha farklı bir yönden, ben hep pozitif yönden bakıyorum. ne etkiledi. Bu koşturmaca içinde yaratıcılık tarafımız hep biraz daha bastırılıyordu. Evet bu sefer kendimize vakit ayırıp çok fazla yaratıcı Gayet işler yapmanın peşinde yani genel olarak hani psikolojik anlamda maddi manevi anlamda belli bir rahatlanız varsa o tarafa doğru gitme şansı oluyor başka dertler varsa bir kafa hep orayla meşgul oluyor ama benim kendi adıma ben aslında çok kötü geçirmedim yani şanslı olan müzisyenlerdenim bir 5-6 ay bütün işlerim durdu ondan sonra sahne dışındaki bütün işler devam etti ee, enstrüman Stalist tarafımı biraz geliştirme şansı buldum. Yani ben enstrümantalist değilim kesinlikle. Ama piyano, gitar, bas gitar çalabiliyorum. İşte kendi işimi götürebilecek şekilde. Bunlara daha fazla eğilme imkanım oldu. Bunlarla ilgili... Yani eve bir home studio hı hı. kurabildim. Eskiden öyle bir şeyim olmuyordu. Yani kursam da başına oturamıyordum zaten yoğunluktan. Tabii. Dolayısıyla... Yani hem ses mühendisliği açısından yani ses teknolojileri açısından hem enstrümantalistlik açısından geliştiğim bir dönem oldu benim için. Bir yandan akademik kariyerime devam ediyorum işte İstanbul Türk Üniversitesi, Miyan'da işte müzik teorisi üzerine. O online olarak devam etti, konu teori olduğu için online eğitim de iyi gitti aslında yani yine o koşuşturma içerisinde okula git okuldan gel falan öyle şeyler de yaşamadık. Ee, dolayısıyla devamında dediğim gibi sahne işleri ufak ufak devam edecek. Can bu e, şey ortamında, pandemi ortamında işte bu Zoom toplantıları da yapılıyor daha çok herhalde bu şeyde evet. bu görüşmeler. Evet. Bunlara adapte olabildim. Ben mesela çok sıkıntı çekiyorum bu toplantılarda. O, Bir kere saatlerce okrenin karşısında oturup hı hı, hı. konsantrasyonumu kaybediyorum. Bu karşı taraf için de tabii geçerli. Bu eğitimler nasıl yürütülebilir? Şöyle e, eğitim aldım yani işte. Miami'deki online e, klaslar, e, hepimiz açısından fena geçmedi aslında. Yani hocalar da büyük ihtimalle buna şaşırmışlardır. Yani iyi uyum sağladık. E, hocalar tabi şeylerini, stratejilerini değiştirdiler. Yani çok daha fazla ödev, da, daha fazla araştırma vermeye başladılar. E, şimdi yaklaşık iki sene dersek buna, ya da bir Hı -hı. buçuk sene diyelim. Bunun bir senesi iyi geçti ama artık son 3-4 ay hakikaten herkes çok sıkılmış bir haldeydi evet. Yani ben de aynı şekilde yani hakikaten bu bu yeter Art artık falan yani, evet. di, o, oldu ee, Onun dışında işte Koş Üniversitesi'nde müzikal e, topluluğun çalışmaları online olarak yürüdü o tabii ki eskisine göre çok verimsizdi. Yani online müzikal ne yapacaksınız? Bir koro çalışması mesela online nasıl yani olurdu? çok çok zor. Ben bütün <gülüyor> şan şan derslerimi bitirdim mesela. Yani evet. o online şan dersi vermek hani, hani bu yapan arkadaş şey değil, yapan ama. arkadaşlarım alınmasın ama biraz kandırmak gibi geliyor. Evet. Çünkü öyle bir iş değil o yani. Mümkün gözüküyor. Ve bir verim almak yani şey olabilir. Yani siz 10 senedir zaten söylüyorsunuzdur. Ha, bir masterclass tadında bir şey olabilir. Orada işte fikir paylaşmak ya da bir şeyleri dinlemek etmek. Ee... Ya bir bankacılık sektöründe işte rakamlar konuşuluyor. İşte strateji konuşuluyor bilmem ne konuşuluyor. Online. Hani çok yadırgadığım bir iş yok, değil. Yok, evet Ama yürüyor yani. Işlerde yani. De. Tabii, Tasar, tabii. Tasarım işi mesela yaptığım iş benim. Tasarım işinde yürümüyor. O evet, göz göze tabii, tabii, tabii, tabii, tabii. kesinlikle çizerek ve aynı kağıt üzerine eğilip kalkarak müzikte de öyle. Evet evet yani. kesinlikle. Zaten Gerçekten. yani hani hiç yoktan iyidir felsefesiyle gidiyor yani. Evet. Biraz öyle bir durum var. E, ama eğitim anlamında dediğim gibi teorik dersler için de e, mesela atıyorum ciddi bir müzik tarihi ya da Composer Studies derslerimiz vardı. Yani onu fiziki olarak alsaydım belki online kadar verimli olmayacaktı mesela. Dersine göre de çok değişiyor. Doğru, mesela belki doğru. eğitim tabii alanında içeriğe evet. çok bağlı. Tabii. tabii e, birazcık belki değerlendirmek lazım. Dolayısıyla yani benim açımdan çok dertli geçmedi ama sektör açısından büyük dertti. Şimdi hmm. sahneler yavaş yavaş açılıyor ama ne olacağı belli değil. Bir de yeni bir şey duydum mesela ben. ben en geç ben duyuyorum. Çünkü. <gülüyor> Şu an televizyon seyretmediğim için. Ee, gece 12'den sonra, 12'den sonra evet. müzik yasak. Müzik yasak. Müzik, müzik yasak. Tabii gittikçe geriye giden bir Türkiye ee, yönetimiyle de evet, evet. her şeyiyle e, de geriye giden bir Türkiye yani otoban yapmakla yol yapmakla <gülüyor> bir işler olmuyor. Beton bir ekip Beton şey var. Erme, yani, <gülüyor> evet. ee, ve dolayısıyla e, bütün bunların sıkıntısını bizden bir 20-30 seneki sonraki tabii, tabii. insanlar çok, çok kesinlikle, daha fazla görecekler. Tabii, kesinlikle. Bu sıkıntıyı yaşayacaklar çünkü bunlar hep birbirine el vererek yürüye Doğru doğru. Tabii, tabii, tabii. Ben şeyi hatırlıyorum ilk tabii. üniversiteye girdiğim zaman hani bu işler birazcık böyle başlamıştı ya acaba şöyle olur mu böyle olur mu diye. Tabii ki o gençliğin verdiği e, ateşle ya bir şey olmaz falan dedik hepimiz. Yok, Şimdi de bu durumdayız tabii, mesela. Tabii, tabii yani. Oluyor yani. Gece 12'den sonra müzik olmaması ya yani inanılır gibi nefes almayacaksın de belki bir şey çünkü yani ben aslında bundan, şöyle düşünüyorum bir şey diyor. O, or, yaşıyor, orada aslında besleniyor. bunu açıklama tavrı çok dertli. Aha belki yani. gece 12'den sonra şu anda müzik olmayabilir evet. hani pandemik evet. şartlarda ama şimdi gece 12'den sonra müzik olmayacak işte kusura bakmayın rahatsız evet, oluyorlar evet. dediğiniz zaman, zaman olay başka olay bambaşka bir duruma dönüyor evet. yani. Doğru. Bir de zaten bizim sektör yani dokunsan ağlayacak ya da alınacak durumda. Yani evet, çünkü aslında. hiç yardım edilmedi doğru evet. Çok görmezden gelindi. Dolayısıyla evet. ama genel politikaya da baktığınız zaman zaten aslında totalde sizin dediğinize çıkıyor yani. Tabii ama. canım. Yani bu memlekette müzikle ve sanatla uğraşacağına köprü yap. Geç, geçmeyecek arabanın <gülüyor> evet. parasını bile alırsın. Evet, tabii ki. Yatmayacak hastanın parasını hastaneden alırsın. Beni de hasta etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> bir parça arası, arası veriyor. Dombra ile devam <gülüyor> falan. <gülüyor> bir, bir Steve <gülüyor> Wonder Don bestesi Steve gelsin. Gelsin o zaman? <gülüyor> Another Star. Steve Wonder bestesi pardon. Steve Wonder'dan gelmiyor tabii. C Cedar Walton'dan geliyor. Ahmet'in söylediği gibi Another Star. dinliyoruz. Nasıl? <gülüyor> evet. Sevgili laflayacağız dinleyicileri programımız düğümüzüyle devam ediyor. Bu akşamki konumuz Bora genç e, müzik konusunda e, ki serüvenini e, bize anlattı. E, güzel müzikle ilgili hikayeler dinliyoruz kendisinden. Şimdi birazcık da yani bu profesyonel e, kariyerin e, nasıl başladı. İşte ilk gruplar, e, son grup Kurtalan Ekspres'te <gülüyor> olabiliyoruz. E, yani o macera nasıl? gelişti. Birazcık istersen oradan tabi O macera demin de bahsettiğim gibi işte Murat abi vasıtasıyla ben e, Galaktika diye bir gruba girdim. <gülüyor> Galaktika e, kemancı hayal kahvesi Mojo gibi işte İstanbul'un zamanında e, sevilen popüler bilinen mekan, popüler mekanlarında genelde pop rock funk e, tarzında bir repertuarı işte seyircileriyle dinleyicileriyle paylaştı. Benim için bir okul gibiydi orası. Cover band. Cover band, yani, cover band. Yani kendi şeydi. Yok yok tamamen cover band. Benim için bir okul gibiydi çünkü e, grup içerisinde müzisyenlerin e, genel olarak eğilimli oldukları, e, daha iyi yapabildikleri müzik tarzları farklıydı. Yani Icon aslında bir işte progressive rock, progressive metal davulcusu. Yani genel hissiyat olarak işte bu buket bir rock, e, basçısı. ben daha çok böyle funk... ...funk rock, işte pop jazz tarzı söylüyorum falan. Dolayısıyla böyle bir kar karışık, mix bir repertuarımız vardı. Yani bir yandan işte Aruquist TV Wonder çalarken... ...bir yandan böyle Whitesnake Deep Purple çalabiliyorduk. <gülüyor> Şimdi bunları bir arada söyleyebiliyor olmak ya da o şansı elde etmek... ...sizi çok geliştiriyor tabii ki. Tabii yani bazen çok geliştiriyor. Aynen. Tabii, evet. Dolayısıyla beni çok çok geliştirdi. Yani işte sahnede duyum olsun... Ondan sonra işte sahne iletişimi olsun bir solist olarak işte sahne öncesi sahne sonrası ne yaparım sesime ne olur neyi ne kadar zorlamalıyım zorlamamalıyım gibi verileri o sayede elde etmiş oldum. O beni çok geliştirdi. Özlüyorsun değil mi şu anda mesela sahneyi? E, tabii tabi tabi özlememek mümkün değil. Eee... Yani o, o dönemleri çok özlüyorum mesela, çok keyifliydi. Bir de biz pazar günleri çalardık. Bir de gece 12'de başlardı yani. <gülüyor> Şimdi olsa başlayamazmışız. Şimdi artık <gülüyor> unut 12'ye doğru başlardı. Yani pazar 12'de kim gelir? Tabii ki pazartesi işi olmayan insanlar. Kimdir onlar? İşte müzisyendir, oyuncudur falan filan. Böyle çok güzel, tatlı bir ekipti. Güzel. Genel bir kemik, izleyici vardı. Galaktika'dan sonra işte bir Flashback Unit diye bir grup kurduk. Bu elektronik yine bir cover band. <gülüyor> Bir elektronik projeydi. Üç kişiydik grupta. Ben solistim. İşte bu genel altyapıları kontrol eden bir arkadaşımız vardı. Bir de hem aranjileri yapan hem gitar ve klavye çalan bir arkadaşımız vardı. Onlarla da aslında böyle daha çok yaz işleri oldu. İşte Antalya'da, işte büyük otellerde falan iki sezon çalıştık. İstanbul'da da konserlerimiz oldu. Birtakım bestelerimiz oldu. Aslında beste çalışmalarımız oldu. Ama o da bir şekilde e, yürümedi bir yere kadar gitti yani. O sırada Kurtulan Express'ten teklif geldi bana. Ben arkadaşlarımla konuştum yani bu iş hani gider gitmez bilmiyoruz elimizden geleni yapalım ama ben hani Kurtulan Express'i denemek istiyorum. Yani bir şekilde o zamana kadar da doğru dürüst bir Türkçe repertuar söylememiştim. Ve bu benim solistliğim açısından bir dertti gerçekten bazı işlerde. Yani abi yani Türkçe söyleyemiyorsun sen falan o oluyordu. Hep vardı değil mi? Evet o, evet. O talep hep gelir yani. Tabii, tabii. Özellikle sahneye çıktığında. Tabii Yani bazı ekstra işler oluyor ne bileyim. işte bir takım etkinliklerde evet. falan çıkıyorsunuz. Yani Türkçe geldi mi? Yani hani alışık değilsiniz yani o formata. Tabii, tabii. Zorlanabiliyorsunuz. Dolayısıyla Kulton Express hikayesi başladı. O zaten bambaşka bir okul, okul gerçekten. Yani çok daha fazla konser, çok daha fazla kişiye ulaşmak. Yani en büyük sahneden Türkiye'nin en ufak sahnesine kadar yani. Dağulda işte o zaman Cihangir Akkuzu var Cihangir mı? abi ben girdiğimde vardı. Ee, ama sonra <gülüyor> e, Sefa abi geldi yerine. Buradan selam olsun Cihangir. Aha. O da benim okul Şu arkadaşım. Şu anda da Cihangir abi devam ediyor galiba. Devam ediyor. Evet. evet. Yani Sefa abiyi kaybettik e, maalesef. Hmm. Ee, selam olsun. Aynen. Peki böyle hmm, diyelim ki yemek yiyorsunuz arkadaşlarla falan. Hı -hı. Böyle şeyler olur bir doktor olduğu zaman ya işte benim omzum ağrıyor diye doktora giderler <gülüyor> Evet evet. Sana da böyle istekler oluyor muydı? Bana evet çok olur da ben hiç <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> bir, bir burada, şekilde. Bu böyle bir şey istemiyorum. <gülüyor> yani. hayır. <gülüyor> ben çok çok fazla onlara. Evet diyen bir insan herhangi bir hani ketumluktan, kıllıktan değil ama yani o sırada konu o değil yani. Hani evet. yani Hani böyle domine edeyim ben bir şarkı söyleyeyim. Hani gerçekten çok iyi bir ortam olur. Öyle bir şey olur. Hani eşlik ederim, söylerim tabii ki ama ee, yok öyle bir, öyle bir şey. şey olmuyor, <gülüyor> olmuyor. genelde. İyi, çok iyi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü böyle tam en keyifli. Hadi abi ya sen de şurada bir şey <gülüyor> söylemişsin. <gülüyor> bir <dakika> ya. <gülüyor> olur evet. Peki bir şey soracağım. Demin soracaktık kaynadı. Şimdi bir kayıt müzisyenliği bir de performans evet, müzisyenliği hı. diye bir şey var. Yani ben senin YouTube'dan canlı kayıtlarını da seyrettim, dinledim. Çok keyifli. Yani hı. senin de keyif aldığın çok belli. Teşekkür ederim sağ ol. Ama böyle bir ayrım da var açıkçası. Yani özellikle popüler müzikte biraz daha fazla. Yani Kesinlikle. Adamı işte CD'den, plaktan dinliyorsun. Çok güzel sound ediyor. Aynı adamı canlı dinlediğin zaman ya bana ne olmuş ya hasta mı falan diyorsun evet yani şöyle iki yönü var bu işin ee, ikisinin duyum durumları çok farklı yani sahnede duyduğunuz şeyle mikrofon başına geçip kulaklıkta duyduğunuz şey arasında dağlar kadar fark var dolayısıyla e, bunu e, pratik etmek gerekiyor yani sürekli sahnede söylemiş bir insanı bir anda mikrofon başına aldığınız zaman ya ben söyleyemiyorum diyebiliyor çok duyduğu için kendini Dolayısıyla bu tabii ki pratik edilerek geliştiriliyor. İkisi gerçekten ayrı durumlar. Ee, sahnede birçok şey kaynayabiliyor. Ve perfect olması bazen çok rahatsız ed edebiliyor e, e, e, sahnede. Ama, Hangisini e, tercih ediyorsun? Ya yani çok çok çok çok ha şey olarak bir, bir ayrım yapamam. Sahnenin tabii ki havası çok farklı başka yani. Bir, şey. bir de başka. burada böyle, orada böyle çok... Tabi ben izleyici tarafından hı -hı, bakıyorum. Hı -hı. Böyle sahnede söylediğinken orada çok güzel bir ilişki kuruyorsunuz. Tabi tabi tabi. İnan bana bir göz teması bile oluyor kesinlikle. Kesinlikle. Ortam ne, ortam. Bambaşka. Ona göre de performans da değişiyor. Tabi tabi tabi tabi. Kesinlikle. Önemli. Kesinlikle. Tabii, tabii i̇nsanın şeyi değişiyor, enerjisi değişiyor. Enerji evet. değişiyor, elektrik evet. değişiyor. Mesela Lakan. sahnede çok iyi söylediğiniz bir takım ben hatırlıyorum yani Kayıtta iyi söylemediğim zamanları hatırlıyorum çünkü. İşte önümüzde o insanları olduğu zaman bir itici güç Başka geliyor yani o tam anlatamayacağım bir şey ha, ama hissettiğim bir şey arkadan beni bir gitti. bir anda o enerji <gülüyor> zaten sizin vokal tekniğinize ya da işte yorumunuza da yansıyor ha. ne güzel evet ben bu sohbeti çünkü arada e, kardeş muhabbetinden dolayı Keremle yapıyorum Hı -hı. Ha, o tabi sahnedeki o şey e, o sahne tozu o seyirciyle olan ilişki onların enerjisi tamamıyla yansıyor. Tabi tabi tabi. Hele bazı, şey, bazı müzik tabii. tarzları için iyice öyle aslında. Yani işte atıyorum ne bileyim hani dedi, caz yap eğer bir caz müzisyenseniz caz çalıyorsanız e, yaptığınız tarafı... improvizasyon tabii, oradaki tabii, o, o şey evet, o. E, onu o, görmek o tabii, geri, tabii. geri dönüşü çok kıymetli doğru. Evet bir, bir parça arası verelim yine. Kimden geliyor? Ayodan gelsin. Dinliyoruz. Mm . -hmm. gecicez dinleyicileri. Bu akşam bir konuğumuz Can Boragenç, Atilla Aygün'in ve Ahmet Görsev. Pandemi dolayısıyla çekimleri evde yapıyoruz. Evin havası çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sinemciğim hiç senden bahsetmeyeceğim bu sefer. Ee, biz Sinem'den bahsetmeyeceğiz ama biraz müzikallerden bahsedelim. Tabii. Benim kişisel olarak müzikal lerle olan ilgim, yani eskiye dayanıyor tabii ki hani bir dinlemek izlemek ile alakalı olarak ama işin sahne tarafında yer almak yine bir takım tanışıklıklarla mümkün oldu. Müzikal tabii ki. İyi ki İstanbul gelmişsin yani. <gülüyor> evet. evet, evet. <gülüyor> İstanbul. Yani bu, yani şehrin önemli bir şehrin, katkısı vardı yani, kesinlikle. Bu beslenmeye çok faydası olmuş. Ya İstanbul aslında hani Nasıl işte Londra'da, New York'ta böyle bir müzikal kültürü vardır. İstanbul'da da olabilir aslında yani çünkü burası Ke da yani kosmopolitenin yani hani çok turist alamda kesinlikle yer. kesinlikle yani müzikalle ilgili olarak tabi üretim yapılması lazım. Hı. Bizde daha çok uygulama yapıldı. Tabii ki evet. Ee, yani işte İngiltere'de ya da Amerika'da bu stil ve tarz çok gelişmiş yani 1900'lerin başından tabii, beri çok büyük ee, prodüksiyonlar tabii, tabii, ve yıllar tabii. sürüyor yani. Aynen aynen kesinlikle. Evet. Kair müzikali. Ne, neler en, neler var en yani yani. ne kadar güzel evet, de, var. Müthiş. Yani. Bugün dinle bugün gene aynı evet, tazeletti Sunshine'in. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şekilde e, yani işte müzikal dediğimiz zaman zaten oyunculuk işte şarkıcılık ve dansın bir arada olduğu bir e, sanat dalı. Ben genelde tabi işte iyi sesi olan erkek konteynjanımdan hep <gülüyor> olaylara dahil oldum. Bir yerden sonra da aslında işin sahne tarafından kopmak durumunda kaldım. Çünkü bir tercih yapmam gerekiyordu. Yani, yani müzikal tarzında ilerlemem için oyunculuk ve dans olayını da geliştirmem evet, gerekiyordu. Çünkü sadece şarkı Tabii şarkı tabii değil, canım yani, yani. şarkıcılıkla bir yere kadar sadece şarkı söylemek değil. E, ama ben tamamen müziğe konsantre olmak istedim. Yani oyunculuk bambaşka bir dal, dans zaten bambaşka. Yani e, dolayısıyla kendimi bölmemeyi tercih ettim o hmm. anlamda. Ama işte bir üniversitesinde böyle kompozisyon daha fazla müziğin teorisiyle e, e, ve bir takım e, özellikleriyle ilgilenince işte biraz daha iyi piyano çalmaya başlayınca işin mutfağına doğru kayma şansım oldu. Yani işte müzikallerde vokal koçluk yapmak ondan sonra işte koç üniversitesinde bir şekilde müzikal kulübünü çalıştırmaya başladım. Bu i̇şte... vocal koçluğun koçum benimle bir alakası yok. Yürü koçum benim. Ha, yok. <gülüyor> yok gazlama yok tabi. <gülüyor> <Biraz, gülüyor> Aksine. Biraz var ya olmaz. Olmadı biraz ben. Yani şeye kadar hani diyelim sahneye iki gün kalana kadar öyle bir gazlama <gülüyor> durumu olmuyor ama artık son iki günde <gülüyor> gazı verebilirsiniz. Nasıl olsa yapacağınızı yapmışsınız. Bari gaz verelim şeklinde. Ee, dolayısıyla Mesela işte bu en son zorlu da Damda Kemancı müzikali yapılıyordu. O orada kim müzik ekibinin içerisindeyim yani. Hem vokal koşuluk yaptım, e hem e işte vokalleri yönlendiriyorum sahnede. E bir başka son 5 yıl diye bir müzikali oldu. Onun müzik direktörlüğünü yapmıştım e ve müzikal son senelerde Türkiye'de e oldukça. Gelişiyordu aslında. Yani yeni yeni projeler yapılmaya başlanmıştı. İşte tabii ki burada zorlunun evet. büyük katkısı var. Yani damdaki kemancı mesela çok tuttu. Sebebi prodüksiyonun zorlu PSM'nin yapmış olması. Yani müzikal dediğiniz zaman dünyanın en iyi şeyini yapın prodüksiyon yoksa, yani yoksa para yoksa ki. olay... Evet. yatıyor yani. E orada çok görsel kısım da tabii plana çıkıyor. E tabii yani iyi, iyi bir ortam var. Yani kendi sahnesi var, kendi alet edevatları var, kendi prova mekanı var. Ee, yani bir müzikal yapmaya başladığınız zaman prova mekanı bulmak bile bir dert yani. De devamlılığı var. Tabii tabii. Çok önemli. Aynen devamlılığı var. Evet. Dolayısıyla genel olarak biz bu müzikle Oyun demeyelim müzikalleri eğer olabiliyorsa işte şehir tiyatrolarında ya da devlet tiyatrolarında izliyorduk. Bazen opera evet. yapıyor daha operaya yakın müzikalleri evet. işte Don Quixote gibi evet. West Side Story gibi şeyleri yapıyorlar. Onun yanında da böyle özel bir takım teşebbüsler olmuştu ama onlar genelde işte 6-7 oyun sonra kalkardı. Bu damdaki kemancı bayağı sürdü. En büyük tabii sebebi oyunun... Çok bilinmesi, konunun bize çok yakın olması, bir takım flash şarkların çok fazla bilinmesi. Tabii, evet. E, onun da etkisi var. İyi bir seçim yani şey olarak. E, müzikalle ilgim bu şekilde devam ediyor. Artık işin mutfağındayım kesinlikle ve çok keyif alıyorum. Bir, bir müzisyeni özellikle her anlamda çok geliştiren bir evet, e, tarz. Çünkü farklı sanat dallarıyla ilgilenmek durumunda kalıyorsunuz en azından fikirsel anlamda, vizyon anlamında. Dolayısıyla bu işlere girdiğim için oldukça memnunum. Pandemiden sonra ne olur bilmiyorum. Bir sorum var benim. Tabii. Şimdi sen kendi adına söyledin. Müzikallerde iyi erkek ses olarak beni şey diyor. Şimdi bunun bir dansla beslenme tarafı var. Hı hı. Bir sahne şovu tarafı var. Hı hı. Bu eğitimlerin hepsinin birden alınabileceği bir mecra var mı Türkiye'de? Şimdi yurt dışına baktığımda mesela bakıyorsun performanslar çok daha farklı. Tabii. O da inanılmaz söylüyor, inanılmaz dans ediyor, tabii. sahneye hakimiyeti öyle falan filan. E buraya bakıyorsun hep böyle bir bacak eksik biraz. Evet, evet. Şimdi burada... Bana mı öyle geliyor? Çok haklısınız. Yani ne olabilir? Ee, aslında musical, yani müzikal dediğim şey, müzikal tiyatro. Dolayısıyla işin asıl ana sütunu oyunculuk. Hı. Dolayısıyla iyi şarkı söyleyen, iyi dans edebilen oyunculara ihtiyacımız var. Şimdi oyunculuk bölümlerinde böyle bir eğitim var mı? Yok. Yok yani bir sürü oyuncunun ritmik hissiyatı kulağı falan çok iyi değil. Çok iyi söyleyenler de var tabii ki. Müzikal bölümleri var mı? O da yok şu anda bir işte İstanbul Üniversitesi'nde var galiba. Daha yeni açıldı tam zamanlı. Eskiden hep yarı zamanlı olarak giderdi. Aynı koro açılığı gibi. Müzikal bölümü vardı ama hani koro bir nebze. Müzikal bölümü yarı zamanlı olacak bir şey değil yani. Hani hangi birini öğreteceksiniz? Dolayısıyla işin eğitim tarafı çok eksik kesinlikle. Yani neredeyse haberin olsun öğrenme gibi bir durum. <gülüyor> Aynen öyle bir durum var, öyle bir ortam var. Yani iyi şarkı söyleyen insan var, evet. oyunculuk yapamıyor, şarkı söyleyemiyor. İyi oynayan insan var, şarkı söyleyemiyor. İyi dans eden insan var, oyunculuk yapamıyor falan gibi böyle. Dolayısıyla böyle bir projelerde bir çeşni e, durumu olması gerekiyor. Peki böyle bir mesela okul açılsa? Bence çok... Çok fazla. Tamamlar, değil mi? Kesinlikle. Çok da fazla ilgi var. Yani benim dönemimde çok ciddi bir potansiyel vardı. Böyle bir proje yapsana peki ya. Bununla alakalı insanları toparlayıp üç kişi, beş kişi. Yani olabilir evet. Ee, yani ben şu anda işte hani o anlamda hem profesyonel olarak müzikallerde e, ya işte vokal koçluk ya müzik direktörlüğü yaptığım için. Tek tarafında. Bir yandan işte koç üniversitesini çalıştırdığım Hı -hı. için. Yani o işin yani müzikal tarafıyla yeteri kadar ilgilendiğimi hissediyorum kendi Hı. içimde. Ama tabii ki işin performans tarafını da belki için içine koyup bir takım şeyler yapılabilir. Bazen projeler oluyor katılıyorum aslında. Çok iyi yani. Yani ihtiyaç... Fotoğrafçı olur. lazım mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Işıkçı lazım aslında. Bakıyor gayet yararlı Güzel. olabilir. Ya bu işlerin herhalde çok küçük yaşlarda başlıyor olması lazım. Çünkü şimdi yurt dışında baktığınız zaman özellikle hani işte liselerde bile işte sene sonunda böyle güzel gösteriler tabii, tabii, tabii, tabii. şey oluyor. ilan ediliyor. Yani çok büyük prodüksiyonlar tabii ki olmuyor ama dediğin yani hem oyunculuğu hem müzik müzisyenliği bir araya getirebilen bir kültür var. Yani ne kadar erken o kadar iyi tabii ki. E bizde şeyde yok mu imam hatiplerde? <gülüyor> var, var. Doğru. Çok evet. güzel. Çok güzel hem ses olarak hem de oyunculuk akt olarak. Akt olarak oyunculuk olarak çok güzel şeyler var geldi neticeler var yani tamam, gördüğümüz. Bir parça arası verelim. Yere bir parça arası. <gülüyor> Brett gelsin Nick Drake bestesi. Riverman, Riverman dinliyoruz. sevgili Laflıcağız dinleyicileri kaldığımız yerden heyecanlı sohbetimize devam ediyoruz. Can Bora Gençli. Birçok konu konuştuk ama bir türlü laf caza gelmedi. Evet. Ben arada küçük bir darbe yapıp oraya getireceğim dedim lafa ama şimdi orada neler var? Yani Bir caz projesi var mı? Bir caz kaydı var mı? Youtube'da var. Dinledim. Caz performansları var ama hani bu ...nasıl gelişti veya bir yere gidecek mi, var mı kafanda bir proje? Ee, şöyle oldu aslında, yani ben bu yola çıktığım zaman açıkçası yani caz tabi ki çok sevdiğim, çok özel bir tarz... ...ama caz müzisyeni olurum diye çıkmadım. Genelde aklımda böyle rock, funk tarzı şeyler vardı. Ama zaman içerisinde çok, bu anlamda çok güzel bir çevrem oldu bilmiyorum tanıyor musunuz? Benim en iyi arkadaşlarımdan biri caz piyanisti olan Burak Bedikyan. Yani, evet, Burak Yani Evet, Burak'la bizim bir dönemimiz hep beraber geçti. Hatta bir dönem böyle bir beraber projelerde ya ben söyledim o çaldı. da yani ben işte vokalist olarak o projelerde yer aldım. İşte Önder Abi'nin, Önder Focanın bir projesiydi falan. Ee, o benim o anlamda. Yani müzik, hem müzik anlamında. Önder'den kimseye fırsat kalmamıştır. Sen arada nasıl bir şey söyledin? <gülüyor> <gülüyor> Yılgın <Yok, evet> canım. <gülüyor> <gülüyor> ee, Seniye Önder abi alalım. Alalım orada soralım. <gülüyor> Önder de alalım. Sorarsın. <gülüyor> ee, dolayısıyla cazla olan ilişkimi geliştiren insan Burak oldu. Yani böyle bir hani Birinden öğrendiğiniz zaman bir takım hikayeleri, bir takım tarzları, bir takım işte bak şu kayıtları dinle, şu evet. insanları dinle, şu solistleri dinle, şu bokehsleri dinle falan. Ee, hem öyle bir güzelliği oldu hem de tabii ki sahne alma imkanım oldu. Ee, bunun yanında böyle zaman zaman bir takım tamamen caz üzerine projeler yaptık. Ee, bir tanesi mesela Nülfer Verdi ile yaptığımız konserlerde yine bir caz piyanisti ee İpek Dinçüce bir caz solisti onunla beraber bir e, Ella and Frank projesi yapmıştık Ankara Jazz e, Festivali için. Şimdi bu pandemi sebebiyle zaten hepti buraya geliyor olay. Evet, pandemi evet, sebebiyle kesildi. Pandemiden sonra e, devam eder mi birazcık tabi ko koşullara bağlı. Yani hani öncelikli işim hani ben sahneye çıkayım, caz konseri vereyim değil. Hani kafam bambaşka yerlerde Hı -hı. oluyor. E, ama istiyorum e, aslında böyle biraz daha belki e, hani Fusion'a da kayabilecek hmm. yani enstrümentalistik anlamında da ben değil de o band'teki arkadaşlarımı i̇şte, da e, o tarafa push edecek biraz daha elektrikli. belki hmm. olabilir aynen o tarz projeler zaman zaman aklımda oluyor e, yani bakacağım birazcık yani bu yaz aslında şekillenecek şimdi önümüzde bir yaz var işte baharda ne olacağı belli olur eee Genel olarak fikirlerim bunlar. Bir kayıt yani, bekleyebiliriz o zaman. Evet, e, ben de onu söyleyeceğim. Olabilir. Ya yani şey bir plak lazım. Evet. O taşlandırmak için. Ol, olabilir, olabilir. Yani işte kendi e, belki parçalarım içerisinde bazı caz çalan arkadaşlarımla bir collaboration olabilir. Belki aranjesine dokunabilirler. Daha tabi bu anlamda e, hani daha iyi iş çıkaran arkadaşlarım. Bakacağım. Yani o hep böyle bir kenarda duruyor. duruyor. Hani bu tarafa doğru biraz daha kaysam, biraz daha gitsem diye. Ee, ama şu değil kesinlikle. Yani ben bir yerde çıkarım, arada bir jazz standardı söylerim. Hmm. Hani böyle bir repertuarım vardır hmm. kafası değil. Yani evet. Söylerim tabii ki tabii jazz ki, tabii da ki. direkt o hmm. değil yani. Şimdi enteresan bir şey anlatacağım. Biz Can ile yazışırken dedik ya son parça programın sonunda da senden bir parça çalalım ama Can dedi ki benim bir caz kaydım yok <gülüyor> dedi ama 23'üne yetiştiririm dedi hmm. <gülüyor> yani böyle de bir yetenek yani mutlaka bir şeyler yapardım hani söylerdim <gülüyor> çalardım ederdim falan biz evet başka bir parça çalacağız Can ama e, senin bir caz kaydını da görmek isteriz açıkçası inşallah inşallah Can Bora'ydı o zaman bir program daha yapacağız belki önümüzdeki. Aynen evet, <gülüyor> Olabilir o zaman albüm çıkmış olur. Evet. Bir, biraz şey düşünüyorum yani mesela cazı düşündüğüm zaman hep böyle aklımda işte enstrümantal aranjeler yani solist olmama rağmen böyle şeyler tınlıyor. Dolayısıyla işte bir grup olsun işte bolca e, yani bir brass section olsun. Ondan sonra işte şöyle atışmalar olsun, böyle şeyler olsun falan filan ama tabii evet. ki Enstrümantalist ben değilim <gülüyor> Hani bunları belki işte notalamak, etmek Ve insanlara çaldırmak iyi olabilir Önce hayal etmekle başlayacağız Evet Talat Kırış'ın bir lafı vardı çok sevdiğimiz ve tekrar ettiğimiz Dünya seyahati hayal et En azından yola çıkarsın <gülüyor> Evet doğru, doğru. Kesinlikle. Güzel güzel Gelsin mi? Parça? Gelsin Ne çalacağız? They can't take that away from me, gelsin. Holy call. Dinliyoruz. tea your tea memory of all that oh no they can't take that away from me no they can't take that away they can't take that away Evet sevgili laflayacağız dinleyicileri. Maalesef güzel bir programın daha sonuna ve daha da önemlisi aslında sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Bu akşamki konuğumuz Can Bora Genç. Müzik konusunda güzel bir sohbet yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Aklımızda hala birkaç farklı soru var. Onlardan bir tanesini sana sormak istiyorum. Hı hı. Yani hem bilgisayar mühendisi olduğun hem müzisyen olduğun için bunu... Hı hı. Sormak aklıma geldi. Şimdi son zamanlarda özellikle bu teknolojiyle müziğin ilişkisi çok işe geçti. Evet. İşte birazcık hani bilgisayardan anlayan, işte böyle bir önüne Ableton alan, bir başın alan, herkes <gülüyor> evet. müzisyen oldu. Evet. Hani bu konuda ne düşünüyorsun? Yani bu bunlar gerçekten müzisyen mi senin gözünde? Yani müzisyen bu kadar kolay olmalı mı bu iş? Evet. Ya yani, müzisyen kimdir, sanatçı kimdir evet. sorusu tabii ki çok ya bir Sonra konu ama. yani ama şunu söyleyebilirim Yani bu teknolojik gelişmeleri Hani avantaj ve dezavantaj anlamında belki ikiye ayırabiliriz avantajı şu bir, bir takım müzik adına yapmak istediğiniz üretimler varsa bunları kendi evinizde kendi odanızda rahatça yapabilme imkanı tanıyor ve bu bu, bu işin avantajı Dolayısıyla insanları e, bu kamçılıyor yani. Hani ben kendi evime odama böyle bir sistem kurarım. İşte gitar çalıyorum biraz da bir şeyler söylüyorum ve bir şeyler yapmaya çalışayım şeklinde. Ya benim Spotify'da iPad'le yapılmış albümüm var öyle söyleyeyim. Ha, ne güzel yani, mesela. Üç, üç bugün <gülüyor> eskiden ama. öyle bir albüm yapmak için bir <gülüyor> stüdyoya girip <gülüyor> evet, yani, belki 10 kişiyle çalışmam evet, gerekirdi. dolar falan paraca var. Yani <gülüyor> evet maddi olarak da zorlayabilirdi. Bu işin avantajı tarafı ama e, müzisyenlik tarafını baltalayan şöyle bir durum var. Çok kolay olunca, e, bazı şeyleri çok kolay yapınca e, bir takım stepleri görmeden yaşamadan e, olaya giriyorsunuz. E, bu bence bir dezavantaj. Yani çok bir örnek mesela işte ne bileyim bir rap parça yapacaksınız diyelim. Ya da bir funk parça işte bir chord progression'a ihtiyacınız var. Bu chord progression'ı sağlayan bir takım midi pack'ler var e, mesela. Tabii ki evet. Yani şimdi burada tamamen duyarak ha şu hoşuma gitti şunu şöyle yapıyorum şeklinde bir yaklaşım var. Dolayısıyla yaratıcılığı belli açılardan öldürebiliyor. Çünkü aslında bilmiyorsunuz ne yapıyorsunuz. Ya o kodun notalarını bilmeden tabii, o chord progression'ı kullanan müzisyen var. Evet. Ee, şöyle bir şey görüyorum ben ee, genelde işte genç müzisyen arkadaşlarımda. Ee, yani genç müzisyen arkadaşlarımız hani bizlere saygı duyuyorlar hani yaptığımız şeylere falan filan ama Öğrenmek açısından o kapıyı siz açsanız bile oradan çok girme taraftarı değiller. Yani işin teorisiyle e, ya da ne bileyim tarihiyle e, çok fazla ilgilenmek istemiyorlar. Bir hız durumu var ve o hız bir düşman haline geliyor zaman içerisinde diye düşünüyorum. Ya ona yüzde katılıyorum ama bir de tabii şunu da yatsımamak lazım. Ya yani buna da bir talep var. Kesinlikle yani, evet hani evet. Kalitesiz müzik demek çok doğru değil belki ama... Yani böyle hızlı üretilmiş veyahut da işte hani biz bizim zamanımızda ki parçaları biz hala dinliyoruz. Hani 70'lerde, 60'lardan, 70'lerden, 80'lerden bile müzikleri hala dinliyoruz. Onlar Şimdi hızlı hani üretilmedi, hızlı tüketilmiyor hızlı o yüzden. tüketilmiyor. Şimdi hani bir parça dediğiniz zaman hani iki ay geçtiyse eski bir parça haline geliyor. Bir daha da dinlenilmiyor artık. Evet. Yani bu dediğim gibi bir avantaj ve bir dezavantaj. Yani bir, bir parçayı yapıyorsunuz. Bir yanda çok iyi görüyor. görüyor. A, milyonlarca. Yani. Falan dinlenirse ne ala işte. ama sonra bitiyor sonra yani. Sonra bitiyor işte. Evet. Ee, bu dediğim gibi biraz aslında hem kültürün algının değişmesiyle de ilgili bir şey. Ben tamamen negatif olarak görmüyorum müzisyenlik anlamında. Ama tabii ki birçok bu işe giren... Arkadaşım hani kusura bakmasınlar ama müzisyen değiller. O çok net yani. hani Müzisyenlik başka bir şey başka tabii Başka bir ki. şey. Tabii i̇şte ki. evet evet. Ya ona gelmek istiyorum. Yani bu yani. kadar kolay olmamalı. Yok yok, ama değil, değil. neticede belki en ciddi müzisyenden daha da çok satıyor veya klikleniyor veya indiriliyor. Evet. Falan yani falan hani falan işte. uygulayıcılık anlamında başarılı olanlar var. Bir takım işte solistler falan olabilir. Ondan sonra yani orada tabii iş hani müzik business tarafına geldiği zaman başka görsel bir takım Ay, tabii, şeyler tabii, de işin içine tabii, giriyor. Tabii. Ee, onun hani dinamikleri farklı. Biraz dinleyiciye de herhalde bir sorumluluk yüklüyor aslında yani bu, bu müzik kesinlikle yani seçici olmak neyi seçeceğinizi, neyi dinle... yani dinleyeceğiniz, seçeceğinizi az çok biliyor olmanız lazım. Ama işte bunlar da hep hani, müzik ve politika çok aslında birbiriyle çok alakalı. <gülüyor> doğru, doğru. Evet. Yani, Uzaktı, son 20 senede. Tabii yani her zaman öyle olmuş hani tüm müzik tarihi boyunca ama hani bu müzik sektöründe hani bu ...para ve güç kimin elinde... ...bu çok önemli. Öyle, yani doğru, siz bir plak şirketsinizsiniz... Ee, ...çok ciddi birikiminiz var... ...her şeye... E, hani ...müktedirsiniz... E, ...ama hangi işte müzik tarzını ya da hangi... E, ...ne bileyim sanatçıları destekleyeceğinizi... E, ...belirlemek bir şekilde... E, ...tüm o kültürü belirliyor... ...diye düşünüyorum aslında. Doğru, doğru. evet güzel. Peki bu... ...ben şey taraftarıyım her zaman... Neticede ahşap çalgılar tarafta aynı. Yani kontür... <gülüyor> akustik. <gülüyor> akustik, akustik. <gülüyor> evet. evet. Ha, bir konturbas bir elektrikli alet gibi değil benim için evet. bir elektrik bas hiçbir zaman değil. Aha. Ben çünkü böyle bir, bir görsel tarafı da var onu hissettiğim. Doğru doğru. O konturbasın farklı bir derinliği farklı bir tınısı var. Aha. Ayağını yere koyduğun yerde bile böyle bir şeyti aldığı bir evet, ses var. Evet. Şimdi ee. o kontrol basın sesini iPad'ten alabiliyorsun. Ve yani gözünü kapa. Zor anlayabilirsin. Evet. O kadar iyi sample'lar var. Hep gözüm açık ama. <gülüyor> i̇yi. Kapama <gülüyor> Peki. Ee, bir parça girelim. Bir parça girelim. Can seçkisi seçkisinden bir parça geliyor. Charlie Parker'dan. Coco. Dinliyoruz. Gelsin bakalım. <gülüyor> iyi akşamlarla atlayacağız <gülüyor> dinleyicileri ee, bu sezonun son programı Can Bora Gençliği yapıldı ee, Atilla Aygin'in Ben Ahmet Görsev ee, her programda olduğu gibi programın sonunda da gençlerin bir kulağına kar suyu kaçırmak istiyoruz ee, herkes okulunu bitirdikten sonra eğitim hayatını tamamladıktan sonra hep söylediğimiz bir söz var Kafası kesik tavuk gibi dolaşmayın. <gülüyor> Dolayısıyla sevdiğiniz işlerin peşinde koşun, hobileriniz olsun, hobilerinizin peşinde koşun ve burada başarıyı yakalayın. Öyle değil mi Atilla? Aynen katılıyorum. Cem arada fizik eğitimiyle başlıyor, bilgisayar mühendisliği ile devam ediyor ama gönlündeki esas yatan şey müzik ile. Devam ediyor hayatına. Gençlere e, tabi vereceği çok mesajlar olduğunu düşünüyorum evet. Can Boran'ın. E, i̇stersen sözü sana bırakalım. Tabi. Yani ilk başta e, size katılıyorum Ahmet abi kesinlikle. Yani bir sanat ya da başka bir e, hobi alanı bulmak insanın hayatını e, çok pozitif yönde etkiliyor. Evet. Bizim kültürümüzde buna çok değer verilmiyor maalesef bunun üzerine gitmek lazım dolayısıyla e, bu e, hayalleri diyelim yani hobi e, düzeyinde bile olsa bu hayalleri ertelememek üzerine gitmek öğrenmek çalışmak e, koşullara verdiğince e, gençlerin hani meslek sahibi olmak dışında amaçlarından biri olmalı diye düşünüyorum e, çünkü hayatın kalitesini çok fazla arttırıyor. E, onun dışında yani profesyonel olarak mesela müzikle e, ilgilenmek e, isteyen gençlere de yine hayallerinizi ertelemeyin ama ayaklarınız da bir yandan yere bassın diyorum kesinlikle. Yani müzik sektörü gerçekten hiç kolay olmayan bir sektör. E, bazen benim hikayemi dinleyen öğrencilerimden işte hocam siz ne güzel işte fizik okumuşsunuz, bilgisayar okumuşsunuz, sonra da müziğe girmişsiniz, işte böyle böyle şeyler yapmışsınız. Ben de bu yoldan gitmek istiyorum. Ee, hani neler önerirsiniz ya da ne düşünürsünüz şeklinde sorular. Önce fizikten başlıyorum. <gülüyor> Önce fizikten başla bakalım diyorum. Orada zaten bitiyor olay. <gülüyor> herkes işin çok hemen kolayında. Evet. Ben hep şeyi fark ediyorum. Kimse maraton koşmak istemiyor. Kesinlikle. 100 metre koş. Evet evet. <gülüyor> yani e, hobinin ve avutta sevdiği bir işin peşinde olabilmek için bile maraton koşmayı göz ardı Kesinlikle almak doğru lazım. söylüyorsunuz. Doğru, Şöyle bir durum var. yani Bu gençlere ya da öğrencilerime şunu söylüyorum. Sen bir buzdağın ya da bir olayın sadece güzel taraflarını görüyorsun. Beni tanıma şeklin dolayısıyla. Bunun altında verilmiş olan emekleri ne bileyim gerektiğinde hani bir şey metafor olarak söylüyorum. Hani harcanmış olan gözyaşlarını ya da işte teri gözyaşını Bilmiyorsun eğer böyle bir e, emeği, teri, gözyaşını e, zaman zaman atıyorum, işsiz kalmayı, e, bir e, şablonik bir hayat dışında bir hayat sürdürmeyi göze alıyorsam, evet, yani gir bu işe ve dene. Ama e, hiçbir zaman bil ki birçok şey senin elinde çok fazla olmayacak aslında. E, yani bunu ben kendi e, tecrübelerimden e, görüyorum. Yani çok... E, Hani bir sanatçı olmak, müzisyen olmak, işte müzikle ilgilenmek ama bir yandan hayatı devam ettirmek bunlar iki ayrı durum. Çok iyi olsanız da, çok iyi müzisyen olsanız da bazen bu hayatı belli açılardan devam ettiremiyor durumunda olabiliyorsunuz. Demin söylediğiniz gibi daha düşük seviyede bir insan çok daha rahat götürebiliyor hayatı. Sonuçta işin bir de Hani maddi boyutu var yani hayatı idame Lokal. ettirme boyutu var. İşte bir aileniz olacak işte ne bileyim ihtiyaçlarınız var falan filan. Dolayısıyla ayaklarınız yere bassın kısmında bunu göz ardı etmemeleri gerektiğini her zaman söylüyorum. Ama hayaller eğer yani gerçekten böyle bir onu hisseder zaten insan. Yani buna engel olamazsınız ve o yolda gidersiniz. Eğer öyle bir hissiyat varsa tabii ki o yol açık ve dene. ...ve gör neler olacağını... ...ve elinden geleni yap... ...ve bunu akıllıca yap... Ee, ...eğitimin... ...çok çok değerli olduğunu... ...ve önemli olduğunu söylüyorum... Hiç unutma... ...bunu hiç unutma... ...eğitim ve çalışmak çok değerli... ...en önemli bir şey... Evet bir evet kesinlikle... Doğru. ...emek verme... ...yani kendi ensümanımla ilgili... ...özellikle yani solistik ve vokalle ilgili... Ee, çok ciddi bir dert var aslında yani bunun için işte çalışmak eğitim almanın çok anlamlı olmadığını ya da çok gerekli olmadığını düşünen gençler var hiç öyle değil çok sportif bir olay yani bir sporcu nasıl yaşıyorsa nasıl çalışıyorsa neredeyse ona yakın şekilde düşünmek çalışmak zorundasınız her enstrüman için böyle vokal için iyice öyle dolayısıyla yani vizyonu geliştirmek lazım. Yani tüm hobiler için de müzik için de aynı şekilde ee, ve günlük de düşünmemek gerekiyor bence. Yani bir takım şeyleri yapacaksınız ama hep planlarınız e, olmalı diye düşünüyorum ileriye doğru. Yani bir çünkü müzik için konuşursak sonsuz bir derya Yani bir sonraki adım ne olacak, ne yapacaksınız, i̇şte ne üretmek istiyorsunuz. Ee, tüm bunların planlı programını e, doğru bir şekilde yapmanız lazım. Ee, yine gene olarak zaman zaman kendimde de eleştirdiğim şey e, bir yol çizgisinin olmaması belki e, zaman zaman. Yani evet şunları şunları şunları yapıyorum. Evet abi hani bu olacak ve e, bunun doyumuna yaşayacağım ve bir sonraki stebimle gerçekten gelişiyor muyum gelişmiyor muyum? Hep aynı yerde mi kalıyorum Yoksa daha ileriye mi gidiyorum? Ee, tüm bunların e, hesabını, kitabını iyi yapmaları gerekiyor. Ama sektör zor bir sektör. Onu kesinlikle söyleyeyim. Yani o konuda gerçekçi olacağım. Hiç böyle e, şey bir... Mavi boncuk, evet, mavi boncuk evet. dağıtmaya gerek yok. Sektör zorlu. Onu bilerek eğer gireceklerse e, o şekilde girsinler diyebilirim. Evet. Ne yapıyoruz? Bir sezonu. Evet, sonuna Sezonun sonuna geldik. <gülüyor> e, keyifli bir programla bitiriyoruz. Ben bu sezonun, sezonumuzu... Ben bu sezonun sonuna gelmeden önce sezonu kapatmadan önce sevgili sinema yine <gülüyor> çok teşekkür etmek istiyorum. E, Can Bora Genç sen bilmiyorsun ama bizim Atilla ile bir araya gelip program yapmamızın mimarıdır. Ne güzel yapmış vallahi de. Evet. Yani hem o konuda teşekkür ediyoruz. Hem 8 ay boyunca verdiği Destekten destekle dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, Ve bizi de zannediyorlar ki çok eski arkadaşız. Halbuki kaç saat oldu Atilla tanışalı? 6 <gülüyor> <Altı> saat <gülüyor> Evet. Evet. Güzel bir sezon geçirdik. Çok teşekkür ederiz can bu ara Ben ben, ben yani. çok teşekkür ederim. Çok keyifli, çok keyifli bir program, program oldu sayesinde. Nazik davetiniz için çok sağ olun. Çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Teşekkürler. Bu akşamı Can Bora, Genç ve Kurtalan Ekspres'ten bir ile bitiriyoruz. Tamamen farklı bir ters. Evet. Yani <gülüyor> ben Barış Manço'yu ya cazı yakın bulmuşum. Yani caz demesek de yaratıcılık anlamında, bir improvisasyon anlamında. Zaten öyle bir kafayla yaşıyordu kendisi. Evet. evet. Ondan onun bestesi gelsin. E, eğri eğri. Yaptığımız programlar için de iyi diye iyi, doğruya doğru diyelim. Aynen, evet. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, Ekim ayında tekrar görüşmek üzere diyelim. Evet. Ee, bu süre zarfında da izleyicilere söyleyelim ki hazırda eski yaptığımız kayıtları dinleyecekler. Evet. Ümitte. <gülüyor> evet. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi e, dinleyen tüm e, laflayacağız dinleyicilerine. Bartize de teşekkür edelim. Evet. Önümüzdeki sezon görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Sevgiler herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen ki boz uykudo, Benim yolum bana doğru, hiç yolumdan döner mi? Seçemezsen geç diyorlar geç desen de geçer miyim? Heyli heyli doğru doğru. Kimi tatlı buğday tenli, kimi mahmurdudu dilli, kimi esmer nokta belli. Heyli heyli doğru doğru. Ben bulmuşum nazlı yadik geç desen de geçer mi? Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.